gelsen. Vacibatu salati vacipleri, o 8 tanedir. O tanedir. Evet. Ne demekti namazın vacipleri? Önce bize onu açıkla, ondan sonra devam edelim işe. Namazın vacipleri normalde e, namazın hükümlere vacibten üstünde zor üç kısma ayırmıştık. Vacip olanlar, e, normal terk edildiği zaman, ondan yani terk edildiği zaman sehvi secresiyle bunun yerine e, onu cebreden fiillerdi. Ancak E, kasten kişi terk ederse o namaz vasılıyordu. Kime göreydi bu? Bu Ahmet bin Hanber'e. Ahmet bin Hanber'e Cumhur'a göre? Cumhur'a göre. Cumhur göre ise e, iki kısmı ayrılıyordu. Vacitler ve sünnetler, rükünler ve sünnetler. Rükünler ve sünnetler. Tamam. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Şu başlıktan sonra okuyacağımız kısım şayet eğer Cumhur'un mezhebine göre okumuş olsaydık ne olacaktı buranın başlığı? Namazın sünnetleri olacaktı. Tamam Şu andan itibaren okuduğumuzun hemen hepsi Cumhur-i göre namazın sünnetleri. İmam Ahmed ibn Hanbel'e göre bir kısmı namazın vacipleri, bir kısmı namazın sünnetleri. Tamam Ama Cumhur-i yanında buradan sonra hepsi namazın sünnetleri. Yani Cumhur'a göre adam şu dakikadan sonra okuyacaklarımızı terk etse de sadece ecir ecri azalır. Yani namazının kemali düşer. Lakin Ahmed ibn-i Hanbel'e göre buradan sonra okuyacaklarımız da iki kısım. Bir kısmı bilerek terk ederse namazı bozulur. Unutarak terk ederse de seyyid seyyidesiyle onu cebreder. Bir kısımda aynı cumhur gibi namazın sünnetleri diye. Evet. El-Evvalü, <son> birincisi, Cemi'un tekbirat-i tekbirlerinin hepsidir. Elleti o tekbirler ki, Fis-salati ghayre tekbirat-i ihrami vacib edin. Yani, i̇hram tekbiri dışında namazda vacib olan tekbirlerdir. <hı> Fe cemi'un tekbirat intikali, İntikal tekbirlerinin hepsi, min qabili'l-wajibi min qabili'l-wajibi wajib vacib cinsindendir Hı. la min qabili'r-ruknin rukni rukn cinsinden değildir es-sani ikincisi et-tesmi'u e, tesmi' ey yani kavlu semi'allahu limen hamide demek yani yani kavlu semi'allahu limen hamide sözüdür o innemem muhakkaki yekun oluyor vacip vacib oluyor fil hakki'l-imami vel munferidi imam hakkında ve tek başına namaz kılan hakkında vacip oluyor. Fe'mel ma'mumu eee tabi olanı gelince fela yekuluhu onu söylemez. Evet. es üçüncüsü üçüncü su et-tahmidu hamd et-tahmid ay yani kavl rabbena alekel hamd rabbena alekel hamd sucudur. ve imama tabi olan için ve tek başına namaz kılan için ve konu nihayetle namazla ilgili yeniden Peygamber Efendimizin imam dediği zaman semi Allahu limen hamide imam semi Allahu limen hamide dediği zaman fakulu de Rabbena ve lek el hamd Rabbena ve lek el hamd din Evet. Şimdi burada saymış olduğumuz 3 tanesi normalde namazdaki tekbirler iki kısma ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi ihram tekbiri, diğerleri ise intikal tekbirleri demiş olduğumuz tekbirler. İhram tekbiri namaza girerken namaza giriş için almış olduğumuz tekbir. İntikal tekbirleri ise bir rükünden başka bir rüküne geçtiğimizi belli etmek için söylemiş olduğumuz tekbir. İntikal diyor ya zaten nakl, nakl olma. Yani bir yerden bir yere nakl olma. E mesela, namazın girişinin dışındaki bütün tekbirler nedir İntikal tekbiridir. Tamam. Ee, bir de ne var? Semiallahu limen hamide var. O da işte rükudan Ayağıya, kıyama kalktığımız zaman bir de رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْتُوَرْ Şimdi bu üçü, cumhur-i ulemanın yanında sünnet. Cumhur-i ulemanın yanında sünnet olmasının sebebi de neydi? Demiştik cumhur-i ulemanın yanında şey hadisinde namazını kötü kılan adama Resulullah'ın uyarıda bulunduğu hadiste esas olarak zikredilenleri zükun olarak kabul etmişler. Bunun dışında kalanları sünnet olarak ne yapmışlar? Sünnet olarak kabul etmişler.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 İmam kendisine uyulsun diye imam kılınmıştır. O tekbir getirdiği zaman siz de tekbir getiriniz. O Semihallahu limen kiraat okuduğu zaman siz susunuz. O Semihallahu limen hamide dediği zaman siz Rabbena ve lekel hamd deyiniz. Burada emir sigasıyla geldiği için bunlar, demek ki bunlar nedir demişlerdir, demek ki bunlar vaciptir demişlerdir. Ayrıca Peygamber Peygamber'in namazını kötü kılan adama namazını öğretirken, Hatırlıyorsanız bir şey söylemiştim. Demiştim ki bu hadisi yedi tane imam beraber rüvaiz etmiş. Öyle mi? Yani ne demek? Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, i̇bn Mace, İmam Ahmed ve diğer kitaplarda da var. Yani bunun dışında kalan sünnet kitaplarında da aynı zamanda mevcut. Doğal hadis tek bir yoldan bize gelmemiş. Yani tek bir tane hadis değil, tek bir lafzı olan hadis değil. Birçok lafzı olan şey var. Birçok lafzı olan hadis e var. Bazı lafızlarında mesela sünenlerde o, mevcut olan bazı lafızlarında Refaî ibn Rafi'in rivayetinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam işte diyor sizden biri namaz kıldığı zaman tekbir getirsin. Ondan sonra semiallahu limen hamid desin Mesela burada da zikredilince bazı şeyler bu işte Allahu ekber semiallahu limen hamide vesaire burada da zikredilince ayrıyetten Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namazını nakleden hiçbir sahabe Peygamberimiz tekbir getirmedi veya semiallahu limen hamide demediği için bilakis hepsi peygamberimizin tekbir getirdiğini, semiallahu limen hamide dediğini, Rabbena ve lekel hamde dediğini söylediği için İmam Ahmet diyor hem sözlü olarak emir var. Hem peygamber aleyhissalatu vesselam bazı rivayetlerde müsiye zikretmiş namazını kötü kullanan adama. Hem de sahabeden peygambere fiillerini nakleden hiç kimse bunların rükün olmadığını söylememiş şey bunları terk ettiğini söylememiş. Bu sebepten ötürü diyor ki bunlar nedir? Bu sebepten ötürü diyor ki bunlar namazın vaciplerindendir. Tamam? Ha şimdi belki aklınıza şöyle bir şey takılabilir. Normalde niye İmam Ahmet'in girişte yaptığımız tanıma göre bunlara rükün demesi lazım. Hani bu kadar kuvvet bulmuşsa bunlara rükün demesi lazım. Biz ne demiştik? Niye İmam Ahmet bunlara rükün demiyor? Çünkü bunlar bizzat zatından dolayı emredilen şeyler değil. Bilakis rükunlere Tabi olanlardır demiştik, öyle değil mi? Mesela örneğin Allahu Ekber değil orada emredilen bize, orada ruku yapmamız bize emredilen. Öyle değil mi? Asıl olan ne? Asıl olan ruku Biz mesela ruku yapmasak o tekbiri getirecek miyiz? Getirmeyeceğiz. Demek ki o tekbir neye tabi? O tekbir şeye tabi, rükküne tabi. Onun için demişler rükkünün tamamlayıcıları ve da rükküne tabi olanlar nedirler? Ya vaciptirler ya sünnettirler. Eğer hakkında emir varidi olmuşsa vaciptir. Yok olmamışsa bu zaman nedir? Sünnettir demişler. Bir de semi Allahu limen hamide ile Rabbena ve lekel hamd Normalde Allahu ekber hem imam için hem me'mum için ikisinin beraber yapması lazım. Yani sünnet diyenlere göre de vacip diyenlere göre de intikal tekbirleri hem imam hem de me'mum için geçerli. Lakin semi Allahu limen hamide ile Rabbena ve lekel böyle değil. Eğer insan tek başına namaz kılıyorsa semi Allahu hamide der. Akabine de Rabbena ve lekelhamd dilerse sünnete varit olan dualardan birini yapar, o da gelecek zaten. Lakin imamın arkasında namaz kılıyorsa, imam Semihallahu limenhamide dedikten sonra, insan da Semihallahu limenhamide demez. Ne der? Rabbena ve lekelhamd, sadece. Nije? Peygamber a.s.v. diyor ki, اذا قال Semihallahu limenhamideh, فقولوا Rabbena ve lekelhamd. İmam eğer Semihallahu limenhamide derse, siz Rabbena ve lekelhamd deyin. Çoğu insanın karıştırdığı bir şey bu. Yani hem imamın arkasında hem tek başına namaz kıldığı zaman ne yapıyorlar? Semiallahu limelhamide, akabine bide Rabbena ve lekel hamd diyorlar. Hayır, cemaatle namaz kıldığımız zaman İmam Semiallahu <gülüyor> limelhamide der, biz demeyiz. Biz sadece Rabbena ve lekel hamd deriz. Evet. El-Rabiu 4. قول سبحان ربي العظيم yani سبحان ربي العظيم sözüdür. فِي الرُقُعِ رُكُودَ مَرَّةً وَاحِيَتَنْ ve yusennu ziyâdetu ilâ selâsin e, üçe artırmak sünnet oluyor. Ve hiye o ednâ el, kema, el Kemalin e, Kemalin en altıdır. Ve ilâ aşrin e, ona e, ziyade etmek ve hiye o da en hüccesidir. Evet. Elhamisü, beşincisi, kavluü Sübhâne Rabbiyel A'lâ, Sübhâne Rabbiyel A'lâ sözüdür. Fîs-sücûdî secdede merrâten vâhiyeten bir kere ve tusennu ziyâdetu ilâ selâsin 3'e artırmak sünnet oluyor. Es-Serdisu 6. Şimdi Ruku'ya gittiğimiz zaman ''Subhane Rabbiyel Azim'' dememiz, secdedeyken de ''Subhane Rabbiyel A'la'' dememiz. Bu yine aynı şekilde cumhur-i ulemaya göre namazın nelerinden? sünnetlerinde İmam Ahmed'e göre ne? İmam Ahmed'e göre ise vaciplerinde Niye? Çünkü Ukba ibn-i Amir'den rivayet olunan bir hadiste diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam fesbih bismi rabbikal azim ayet-i kerimesi indiği zaman yüce olan Rabbin ismiyle tesbih et. Peygamberimiz dedi ki ic'aluha fi rukukikum. Onu ne yapınız? Onu rukunuzda kılınız. Yani bu duayı rukunuzda yapınız. Subbih ismi rabbikal a'la ayeti indiği zaman yani yüce olan Rabbin ismini tesbih et ayeti indiği zaman da Peygamber aleyhissalatu vesselam bize dedi ki ic'aluha fi sucudikum. Onu ne yapınız? Onu secdelerinizde qılırs diye. Bu hadisi sünenlerde rivayet etmişler. Lakin senedi problemli bir hadis. Yani senedinde ki bazı problem var. Lakin İbn Abbas'ın İmam Müslim'ü rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Peygamber Aleyhisselam: "Ela ve inni nuhitu an aqra'a'l-Kur'an raki'an aw sajidan. Femme'r rukuu fihi'r Rabb. Ve emme's sujud feştehidu fi faqamin an yustecabe lekum." Ben rükuda ve secdede Kur'an okumaktan nehy yolunduk. Rükûya gelince rükûda Allahu Zeceley tazim ediniz yani Subhanarabbil azim gibi rükûda Allahu Zeceley leyh tazim ediniz. Secdeye gelince de dua etmeye gayret gösteriniz, ihtihad ediniz. Çünkü en uygun olan duaların kabul olmaya en uygun olduğu yer neresidir? Sizin secdelerinizdir. Bir de Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın namazını yine vasf eden sahabeler veya namazdaki zikirlerini bize nakleden sahabeler hemen hepsi Peygamberimizin secdede ve rukuda bu duaları terk etmediğini bu duaları hatta ziyade de yaptığını yani ekstra Peygamberimizin başka dualarda yaptığını bize ne yapıyorlar? bize naklediyorlar. Bu sebepten ötürü yine İmam Ahmed tabi kendi e, usulüne göre bunların hepsine vaciptir diyor. Lakin 3 kere veya beş kere yok. Niye? Çünkü hadisler bunların sayısını belirtmiyor. Hadisler bunların cinsini belirtiyor. Daha sonra sünnetten biz Resulların 3 5 7 diye yaptığını öğreniyoruz. Lakin e, İmam Ahmed'e göre vücubiyete delalet eden hadisler sayıyı değil, cinsi belirtiyor. Yani bunları yapın, bu yükseni yapın diye. O bunlara vacip demiştir. Lakin e, şeye gelince, cumhur ulemaya gelince, cumhur ulema göre ise bunlar da namazın sünnetlerindendir. Yapılmasa da olur. Evet. السادسو altıncısı Paulu <gülüyor> Rabbilfilli Rabbilfilli sözüdür. Beyn-i secdet iki secdeler arasında merraten vahiyeten bir kere. Otusun ziyadatu ila salasen 3'e e, arttırmak sünnet oluyor. es yedincisi teşehhüdül evvel birinci teşehhüd ilk teşehhüd ve huve en <gülüyor> demektir. Bu da bu Rabbilfilli demiş olduğumuz şeyde yani peygamberimizin sahabeye emretmesinden ötürü bunu yap e, diye. Yine İmam Ahmed'e göre bu vaciptir. ama Cumhur ulema'ya göre bu sünnettir. İki secdenin arasına oturduğunda Rabbighfirli, Rabbi varhamni, vecburni, vehdini ve rzuqni diye Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan gelen bir dua var. Sadece bunun Rabbighfirli kısmı yani afa davlet eden kısmının yapılmasının vacip olduğunu söylemiş. Evet. Wa an yaqula udemektish A tajiyyatu lillahi, sala salavatu, tajybatu, esselamu aleyke, eyyujen nebiyy, ve rahmatullahi ve berekatuhu, esselamu aleyna, ve ala ibadihillahi s-salihin, ašhedu en la ilahe illallah, ve ašhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. <tih> <tih> <tih> Ev? Ev, Ev nehve zanike mimma Veya, e Buna benzer, varet olanlar. Varet olan dualardan bir tanesini yapması lazım? Yapması lazım. Bu birinci ile ilgili de birinci teşehhüd yine cumhur uleması yanında sünnet, İmam Ahmed'in Ahmed yanında ise vacip. İmam Ahmed'in yanında vacip olmasının sebebi de namazını kötü kılan adama yine o Rafi'in rivayetinde Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ve izâ celaste wasat as-salâti fatma inne ve eftariş fakhdhak Namazın ortasında oturduğun zaman otur, yani mutmayin ol, itminen ol. Ondan sonra sol şeyini, baldırını yere yay ve teşehhüd yapıyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Bu sebepten ötürü İmam Ahmet bunun vacip olduğunu söylüyor. Orta teşehhüdün niye rükün demiyor buna? Rükün dememesinin sebebi neydi? Çünkü demiştik Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Buhari'de ve Müslim'de sabit olan bir hadiste İbn Buhayne hadisinde orta teşehhüdü unutuyor. Daha sonra namazın sonunda ne yapıyor? Seyib secdesi yaparaktan orta teşebbüdü cebrediyor. Yani te, nasıl o iki rekatı kılmadığında, iki rekatı tekrardan baştan kılıyordu ya, öyle yapmıyor yani idrak etmiyor. Sadece ne yapıyor? Sadece seyib secdesi yapıyor. Buna dayanarak demiş ki İmam Ahmed e, demiş, bu namazda orta teşebbüdün e, vacip olduğunu, rükün olmadığını gösterir. Cumhur-i ulema da ne rükündür ne de vaciptir. Namazın neyindendir? Namazın sünnetlerindendir demişler tabii sıga olarak da burada bir sıga vermiş. Demiş bu kimden varit olan sıga? İbn Mes'ud'dan varit olan yani hadis senet yönüyle de en sağlam olanını demiştik. Başka ne var demiştik? Sıga olaraktan. İbn Abbas'tan var demiştik, değil mi? et tahiyatul mubarakatus diye. Bir de kimden var demiştik? Ömer radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var. O ne diyordu? التحيات لله lillahi, لله والطيبات دي دوام ediyor değil mi aynı gerisi kalan gibi evet es-saminu el-cülus et el birinci teşahhud için oturmaktır ef'alihi sallallahu aleyhi ve sellem zalike peygamberimizin seliminin fiil bu olması nedeniyle ve mu'ade aleyhi devam etmesi nedeniyle ma kavli sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin sözüyle beraber سَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُسَلِّي Benim namaz, e, namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kıldır. Aslında bunu ayrı zikretmek bir <gülüyor> gerek yok. Çünkü zaten insan oturmadan teşebbüt yapamayacağı için birinci teşebbü vacip diye oturacaksa teşebbüt yapmak için mecbur oturacak da aynı zamanda, değil mi? Evet. وَمَنْ تَلْكَ وَاجِبًا مِنْ mutamiden kim bu 8 e, fiili ve sözlü vacitlerden birini terk ederse, kasten birini terk edersen batalet salatihu onun namazı batıl olur. <gülüyor> yani bu çünkü o e, mutalaibun fiha onda oyun oynamış olur. Mutalaibun fiha onda onu oyun oynamış olur. Ve men tarakehu sehven veya cehlen kim e, kim onu yanılırak veya cahaletle cahillik nedeniyle terk edersen ennehu muwaqqi'u yasjudu lis-sehvi saü secdesiyle secde eder. Di çünkü o Terki haram olan bir vacibi terk etti. Feyaj buruhu bi sujudis-sehvi secde onu cevreder. Evet. Şimdi buraya kadar biz e, burayı zaten konunun <gülüyor> başında anlatmıştık değil mi? Yani vacibin <gülüyor> vacibi terk etmenin ne demek olduğunu Lakin biz orada bir şey söylemiştik. İki tane noktaya dikkat çekmiştik. Önce onu söyleyelim. Demiştik ki vacip namazlarda vacip e, istilahı Hanefi ve Hanbeliler de var. Öyle mi? Hanefi ve Hanbeliler de var. Yani onlar namazın e, içindeki amelleri 3 kısma ayırmışlar. Rükun, vacip ve sünnet demişler. Cumhur ise sadece rükunlar ve sünnetler demişler. Ama demiştik bir şeye dikkat edin. E, i̇ki mezhep. Aynı konuda, aynı ıstılah üzerinde anlaştı diye içini de aynı şekilde dolduracaklar diye bir kaide yok. Öyle değil mi? Yani hanefilerde namazın vacipleri diye bir şey var. Ama Hanbelilerin şurada saymış olduğumuz her vacip demiş olduğumuz şeye hanefiler aynı zamanda ne demiyorlar? Vacip demiyorlar. Yani içini farklı dolduruyorlar. Hani bunu söylemiştik başta. Yani vaciple ile rükun onların yanında aynı olsa da Her bir mezhep kendine göre o vacibin içini ne yapmış? O vacip dediği başlığın altını kendine göre doldurmuş. Bu birinci mesele. Genel olarak bilin, bilinsin diye yani karışmasın hani bunların her biri hanefilerde nispet edilmesin diye. İkinci mesele, Hanbelilerdeki vacibin terk ile hanefilerde vacibin terki arasında fark var. Hanbelilerde vacibi bilerek terk eden adam namazı batıl olur. Unutarak yanılarak veya bilmeden terk eden adam ise daha sonra seyir yaparak onu cebreder. Hanefilerde ise vacibi terk eden adam sadece günahkardır. İster bilerek terk etsin, ister kasten terk etsin. Fark etmez. Vacibi terk eden adam günahkardır. Ne fark olmuş olduğu arada? Yani biri namazın batır olduğunu söylüyor veya mutlaka seyir yapılması gerektiğini söylüyor yanılarak olmuşsa. Diğeri de adamın günahkar olduğunu söylüyor. Yani Hanefi mezhebi için söylüyorum. Hem içini doldurma açısından, hem de netice açısından iki mezheb birbirinden nedir? İki mezheb birbirinden farklıdır.